Allah Azze ve Celle onların taptıklarına ilah diyor ve Kur'an'da birçok yerde onların taptıkları ilah diye simlendiriliyor. Demek ki Allah'tan başka ilah var. E peki la ilahe illallah manası Allah'tan başka ilah yoktur demek mi? Tam manasıyla eksik bu. Çünkü Arap dili edebiyatına göre cümle yapısına göre orada bir kelime mukadderdir, gizlidir ve o kelimeyi de diğer naslar tayin eder. O da hak kelimesidir. Yani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 tek bir ilahtan başka hakkı ile ibadet olunan yoktur. Ha? Veya la ma, e, veya, veya, la ilahe hakkın illallah. Allah'tan başka hak ilah yoktur. La ma'bude bi hakkın illallah. Allah'tan başka hakkı ile ibadet edilen yoktur. Tamam Peki la ilahe illallahın rükünleri ne? La ilahe illallahın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 Yani Mekke-i Müşrik La İlahe illallah dediğinde Arap oğlu Arap olduğu için La ilahe kelimesinin nefi, İllallah kelimesinin ispat olduğunu anlıyorlardı. Alimler bunları ıstıhlahlaştılar, ıstıhlahlaştırdılar. İnsanların önüne sürdüler ki insanlar bunları tafakkuh eylesin, bunları fıkhetsin ve bu ilmiye, ilmi tertibatlar kısım şekliyle öğrensin ve bu onlara kolaylaşsın. Hatta Allahu Alem tabir sahihse daha ilmi öğrensinler diye bunları daha iyi öğrensinler, daha ilmi öğrensinler diye bunları bu şekilde kimileri kaleme aldı, kimileri lafızların aldı. Allahu Teala alem. Şimdi o zaman diyoruz ki La ilahe içinde iki rüknü barış, barındırır. Birincisi ispat, ikincisi nefi. Bir insan Allah'ı bir insan ispat ederse, nefiyetmezse kafir olur. Bir insan nefiy ederse, ispat etmezse yine kafir olur. Yani şimdi La İlahe İllallah'a baktığımızda La ilahe bir kısım illa Allah bir kısım. Ne demek bu? La ilahe ilah yoktur. İlla Allah ancak Allah vardır. Veya daha böyle düzgün bir e, veya anlaşılır bir Türkçe ile la ilahe ilah yoktur. İlla Allah Allah hariç. Tamam? Tekrarlıyorum. La ilahe ilah yoktur demek. İlla Allah Allah hariç demek. Tamam? Şimdi o zaman birincisi la ilah deyip sustuğun zaman la ilah kısmı ne? Nefi kısmı.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 La ilahin, La ilahile yetinirsen ki bu nefi kısımdır. Bir Allah'ın inkar ederek Allah'ın ilahlarının inkar ederek kafir olursun. İki, Allah'ın onların, onları ilah il diye isimlendirmelerine, ilah diye isimlendirmesini inkar etmiş olursun. Bu da Allah'a yalanlamış olur. Çünkü Allah onların taplarını ilah diyor, sen de ilah diye bir şey yok diyorsun. Bu bir. O zaman bir insan nefileyetinse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 La şeri kele, onun hiçbir ortağı yoktur. Ve bizde alik'e umi rtu. Ben bununla emir alındım ve ana evveli Müslümanım. Ben Müslümanlar ilkiyim. Şimdi Allah Azze ve Celle dedi ki benim namazım, nüsküm, yani dedi benim namazım, nüsküm, kurbanım, hayatım, ölümüm, malimlerin Rabb'i olan Allah içindir. La ilaha illallahın tabiri var ise illallah kısmı, ispat kısmı. Sonra ne dedi? La şeri kele, onun hiçbir ortağı yoktur. Sen bir adama desen ki.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 ilmiyi bir kalıba sokulmuş insanlara sunulmuş bu baptan bakarak bunlara önem vermeli ama çok fazla iltizam etmemeli. Tabi bunda daha çok bahse ihtiyaç var Allahu Teala alem. evet tamam buraya anladık inşallah şimdi La ilahe illallahın şartları tamam şimdi şa, e, La ilahe illallahın şartı şart bir kere iltizamı şey bir şeyi ne yapmak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 Genelde bazı kitaplar İlahi İlahi Hakkında 7 şart ederler Mesela Türkçe kitaplarda bile mesela bu mevcut. Mesela en son işte işte Ümmül Kura tarafından çıkan mesela pratik akide kitabı olsun. Ki çok güzel bir kitaptır. Veya işte bazı mesela Kura Badan çıkan bazı kitaplarda olsun. vesaire Veya başka selef akidesini anlatan muasır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 ee, ilk ilim adamları, ilk dönem ilim adamları daha çok. Mesela işte Sabe, Tabin, Tabey, tabiin, hatta Tabey, Tabin'den sonra gelen bir iki asır, üç asır vesaire, Bunlar Bunlarda bu türlü e, taksimatlar yok. O yüzden dediğim gibi e, Allahu u Alem daha çok bahsi ihtiyaç var. Acaba mesela La İlahe illallahın şartını yediğiyle sınırlamak ne kadar doğru? Daha çok bahsi ihtiyaç var. E, o yüzden e, buna çok e, fazla işte La İlahe İllallah'ın e, işte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 Doğru ilim Allah'ın katında. Ama alimler bunları mutahkikler zikrettikleri için biz de bunlara değineceğiz. Kısaca bu yedi şartı sayacağız. Ee, ama tabii sayarken de bunu e, mutlak olarak mutahkik kılınan şeydir şeklinde bakmayarak sayacağız. Tamam? Bunu da anlatmış olalım inşallah. Şimdi öncelikle e, şunu söyleyelim.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 Şerh'ten bu türlü lafızlar çoktur. Evet, Leyla anahtarla gelirsin ama anahtarın dişleri lazım yani. Nedir? O anahtarın gereklilikleri lazım. Leyla Allah illallah bir anahtarsa onun dişleri lazım. Tamam? O yüzden alimler rahimahumullah zikretmişler. Yedi, genel olarak 7 şart. Mesela diyorlar ki ilmun bunu hatta e, nazma dökmüşler bazıları ezberlensin diye. Diyorlar ki ilmun yaqînun ve ihlasun ve sidquk ma'a Muhammedin ve enkiad ve'l kabulü leha. Hmm? ilmun yakinun ve ihlasun ve sidquke ma'a muhabbetin ve enqiyadin ve kabul laha tamam yani ne ilim yakin ihlas sidk muhabbet inkiyat, kabul bu yedisini geliyorlar. bunun azma dökmüşler diyorlar ki ilmun yakinun ve ihlasun ve sidquke buraya kadar kaç tane 4 devam ediyor nazım diyor ki ma'a muhabbetin 5 ve enqiyadin 6 ve kabul laha yedim tamam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 söylemek manasını bilerek söylemek. Buna ise delil Muhammed Suresi'nde Muhammed Suresi'ne getiriyorlar. Muhammed Suresi'ndeki şu ayeti getiriyor alimler diyorlar. Ki, Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Fealem ennahu la ilahe illa Allah ve'estagfiru Bil ki Elhamdülillah. <gülüyor> Evet, Allah Kur'an'da ne buyurur fəlem bil ki annahu la ilaha illallahu astaghfir li zimbik bil ki Allah'tan başka ilah yoktur günahlarından istighfar et. Bak şimdi ne dedi Allah ayetin başında felem bil ki annahu la ilaha illallah Allah'tan başka ne ilah yoktur ilimiz zikretti ha ilimiz zikretti sonra ne dedi?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 Kimlerdir? Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye kapılmayanlar. Ve bi emvalihim Ve mallarıyla cihat edenler ve enfusin ve nefisleriyle cihat edenler fî sebîlillâh. Allah yolunda. Sonra ulaikehumus sadıkûn. İşte sadık olanlar onlardır. Ne dedi Allah? Müminler kimmiş? Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye kapılmayanlardır. Bak ne? Yakından bahsetti. Çünkü yakın ne? Şek ve şüphenin zıttıdır.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 İmanın şey la yakin, la ilah illallahın şartlarındandır. Yine Nabi Sallallahu Aleyhi ve Salihamu ne diyor? Ne buyuruyor? Eşşadu allā ilāha illallāhu enni rasūlu Allāh. Allah'tan başka ilah hakkı ile Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim ve benim Allah'ın resulü olduğuna olduğuma şahadet ederim. La yalqallāhu bihi ma abdun, gayrushākin fihi ma illā illā dhalal jannah. Diyor ki herhangi bir kul şüphe etmeden, işte benim bu söylediğimle, yani Allah'tan başka ilah yoktur, ben de O'nun söyleyeyim bununla Allah'a Allah ulaşırsa, bununla Allah'a, ee, Allah'la karşılaşırsa, he, mutlaka ne olur? Cennete girersin. Hadis Müslim'de. Ne dedi peki Nebis Aslan burada? Gayru şakkin, şüphe olmadan. Yani yakın içinde bulunan. O yüzden alimler, buradan diyorlar ki, bir insan, birini şartı ilmi olacak,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 bak kabul dan ve duyduk ve işte, itaat ettik ve Allah atta ne diyor ve ulaike humul muflihun işte kurtuluş şairen felah olanlar felah bulanlar kimler işte bunlardır demek ki hatta başka ayet bak ve ma kana ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin idha qada Allahu ve rasuluhu amran an min amrihim ve men ve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 girmiştir. Tamam. Açık bir davete girmiştir. O zaman bu ayetlerin hepsinden ne anlıyoruz biz? Kabul. La ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarından. Çünkü Allah diyor ki onların başka bir şey seçmeye hakkı yok. Kabul etmek zorundalar. Tamam. Evet yine alimler dördüncü şey olarak inkiyat, boyun eğme. Şimdi bir insanı düşünün. Bak. Bir insanı düşünün. La ilahe illallah'ı bildi. Hı? Ve bu bilirken de ilmi yakın içinde. ilminde şüphe yok. ikinci şart.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 Aynı yani aynı olmamakla birlikte aslında çok yakındır o ayrı. Çok yakın birbirine manası ama arasında ince bir nokta var. inkiyadın. Çünkü bir insan bazen bir şeyi bilir ve o bildiğinde yakın içinde olur ve onu kabul de eder ama boyun eğmeyebilir. O yüzden alimler inkiyadı da zikretmiştir. Ama diyorlar ki el inkiyadu min mustelzematil mustelzematil kabul diyorlar alimler. İnkiyat yani boyun eğme kabul etmenin gerekliliklerindendir.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 Fakad istemsake bil urvetil kim muhsin olduğu halde yüzünü Allah'a çevirirse Allah'a kendini teslim ederse bak boyun emekten bahsediyor fakad istemsake bil urvetil wusqa sağlam kulba yapışmıştır yine Allah Kur'an'da ne buyuruyor ve men ahsane ve men ahsano dinen mimmen esleme vechuhu ve men esleme e ve men ehsene dinen mimmen esleme vejhehu lillahi ve hu muhsinun hanife ibrahimin hanif dinine uyan yani uyarak ve muhsin olarak kim yani Allah, e, yani e, muhsin olarak yüzünü Allah'a çevrenden ve İbrahim'in dinine tabi olandan başka tedeyyun eden He? Böyle bir dine olandan daha güzel kim olabilir diyor Allah Kur'an'da. Bak hep neden bahsediyor? Hı? Neden bahsediyor hep inkıyattan boyuna eğmekten. Yine Allah ne buyuruyor? "Ve enibû ilâ rabbikum ve eslimû leh." Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Bak hep boyun eğmekten bahsediyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? "Lâ yu'minu hatta hattâ yekûna hevâhu tâb'an limâ ji'tu bih." Benim getirdiğime hevası yani kişinin hevası benim getirdiğime tabi olmadan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 Eğer gelip size münafıklar, münafıklar sana geldi. Ne diyorlar? "Kalu neşedu inneke le resulullah. İnneke le resulullah." Biz şahit ediyor. Münafıklar ne diyor? Biz şahit ediyoruz ki sen Allah'ın resulüsün. Allah ne diyor? "Vallahu ya'lemu inneke le resuluh." Allah biliyor ki sen kendisinin resulüsün. Yani sen Allah'ın resulüsün. "Vallahu yaşhed" ve Allah ne? Allah şahit ediyor ki "İnnel münafikîne le kâzibun." Münafıklar kezaptırlar, yalancıdırlar. Tamam? İşte alimler veya hadis de var. "Me min ahadin yeshidu la ilaha illallah ve anna Muhammedan rasulullah sidqan min kalbihi illa harramahu. Harramahu Allahu alannar." Yani herhangi bir kişi Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna sıdk kalbinden sıdk olarak şahit eden her kimse mutlaka Allah cehennemi ona ne yapmıştır? Haram kılmıştır diyor. Buhari'deki hadis.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 İhlas budur. yani sadece Allah azze ve celle'ye ibadet etmek, ibadeti sadece ona hasretmek. Bunun delili çok. Allah Kur'an'a ne buyuruyor? "İlâhel ilâhe'n-hâlis." Halis din Allah'ın değil mi? "Ve umiru illa umiru illâ li ya'budullâhe muhlisînen Tam onlar neyle emrolundular diyor? Allah'a muhlis olarak. Tamam? E, e, hanif olarak dini ona has kılmayla emrolundular diyor. Yine nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnallaha harrama alannar men kale la ilahe illallah yetegi bizalik vecihallah. Allah eee ateşe neye haram kılmıştır? La ilahe illallah deyip ve bu, bunu bu la ilahe illallah Allah'ın vecihini arzu eden. Bak ihlas. İşte bu kişiye Allah ne yapmıştır? Cehenneme haram kılmıştır diyor. Yine nebi sallallahu ne diyor? Es'adu es'adun es nasi bi şefaati men kale la ilahe illallah halisan min qalbi. Buhari e, evet Buhari'de kariste. Şefaatime en layık olan kimdir? Kalbinden halis bir şekilde he? La ilahe illallah diyandır diyorsunuz. O zaman tüm bu naslardan da anlıyoruz ki ne? La la ilahe e, şey la ilahe illallah ne, evet şartlarından bir tanesi de ne? E, bunu Allah ihlas yani ihlaslı olmak tamam Evet alimler 7. E, şart olarak da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 Allah'a ortak kıldıkları şeyi sevmelerinden daha üstündür. Yani bunlar birilerine Allah ortak koşuyorlar ve bunları seviyorlar. İşte müminlerin Allah'a sevmesi onların ortaklarını sevmesinden daha üstün derecededir. İki şekilde anlaşılabilir. Tamam mı? Alâ kulli hâli, ne olursa olsun sonuçta bu la ilahe illallah'ın şartına delil ayet. Tamam Şartına delil ayettir. Evet yani kısaca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 e, tawt'a küfür etmek la ilahe illallah şartlarından değil mi? Şartlarından. Hani bu yedi'nin içinde. E, değil mi? Hani bu yedi'nin içinde. Men yekfuru bitagut ve yu'min billah. Kim tawt'u küfür eder, Allah'a iman edersin. E tawt'a küfür etmek de e, la ilahe illallah şartlarından hani bu yedi tane de. Bu biraz Allahu alem işgal olabilir veya La İlahe illallah üzerine ölmek. La İlahe illallahın şartlarından değil mi? Şartlarından. E hani La İlahe illallah üzerine ölmek? Bir insan diyor ki bu yedi şartı hayatı boyunca devam ettir. E de. son nefesinde de bu şart değil mi? Yani bunun üzerine ölmesi de şart değil mi? Şart. E hani bu yedin O yüzden e, tamam e, bunlar o, La İlahe illallahın olmazsa olmazı olarak dediğim gibi tekrarlıyorum sık sık. Gerekli ama işte bunu hani e, işte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 Ee, hani bu nazmı eee söyledik ya. Neydi nazm? ilmun yakînun ve ihlasun ve sidkun kemâ muhabbetin ve inqiyâdin ve'l-kabulü lehâ. Yedid bu şekilde saymış nazma. Birisi gelmiş demiş ki ya 8 de var ve binazın daha eklemiş. O 8'sizlik etmiş. Demiş ki: "Ve zîde sâminuhel küfrânu minke bimâ sivâ'l-ilâhi minel eydâde kad de şudur. Diyor ki zîde sâminuha. 8'i de art Sekizizi de eklenmiştir. Nedir o? El küfrânu minke. Sen senden şuna küfretmek olarak da 8'i 8'i eklenmiştir. Kime? Bima sivvel ilâhi minel endad. Allah'tan başka ortakların küfredilmesi, kad uliha ibadet edilen ortakların küfredilmesinin inkârı. İşte bu şekilde nazını devam ettirmiş, bir, birisi bir nazını da eklemiş bu 8'i. E birisi çıkar şimdi bir nazını da ekler 9'u der ki işte lay laylala üzerine ölmek. Birisi der ki işte korkmak. Sen nasıl sevgiye ezik Korkma. Allah Kur'an'da ne diyor? <gülüyor> Eğer mümin iseniz onlardan değil, benden korkun. E o zaman korku da. Şey etti on. İşte birisi çıktı dedi ki tevekkül on. Yani anlatabiliyor muyum? Hani, belki bu işte korku ebürüne giriyor veya bu yediden birisine giriyor. Tevekkül bu yediden birisine girip deyip yine yedinin altına sokar birisi. O ayrı. Allahu alem. Dediğim gibi daha çok bahse ihtiyaç var. E, tamam Allah Kur'an'da buyuruyor. Açık ve net. La ikraha fid din. Dinde ikrah yoktur. Kad tebeyyene rüşdü el gay. Yani rüşd dalaletten ayrılmıştır. Açık açık ortaya çıkmıştır. ben on. Femen yekfuru bit tağuti ve yu'min billah kim tağuta küfreder ve Allah'a iman ederse fakat gad istemseke bil urvetil vuthqa lan fisa me lehe kopmayan sağlam bir kulpa, kulpa ne atmış olur? Yapışmış olur. Vallahu semi'un alim. Allah semi'edir alimdir. Tannevi suresinde ne diyorum ben? Kul la illallah. Kim la ilahe illallah der. Ve kafara bima min dunillah. Ve Allah'tan hı? Ve Allah'tan başkasına yani e, Allah'tan başka ibadet edilene küfre küfrederse harame maluhu, maluhu ve damuhu. Kanı ve malı ne olmuştur? Haram kurmuştur ve hesabı Allah. Onun hesabı nedir? Hesabı kime aittir? Allah'a aittir. Bak görüyorsun burada da söylediğim ayette, bu söylediğim hadiste e, şart olarak kavuta küfür edeceğiz. Mesela anlatayım mı? o yüzden e, çok böyle iltizam etmemek lazım. İnşallah evet. önümüzdeki derste de İslam'ın ne vakızlarını sayacağız. Yani bozan şeyleri. Allahu alem sallallahu aleyhi Muhammedin ve aleyhi ve